اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد ala رسل ربنا بالحق على رسولنا محمد صلو على طبيب كلوبنا وكرة عيوننا محمد. رب شرح لي صدر بيسل أمرى وحل العقدة من لساني قولي كولي. رب كدأتني من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم inna fatahna laka fatḥan mubīna liyghfir laka Allāhumma mā taqaddama min dhanbika wa mā ta'akhkhara wa yutmi ni'matahu 'alayka wa yahdīka ṣirāṭan mustaqīma wa yanṣuruka Allāhu naṣran 'azīza ṣadaqa Allāhu sallam ان الله تعالى حبس عن مكه الفيله وسلت عليهم رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد قبله انما حلت ساعه من النهار الى الحديث صدق رسول الله فيما قال او كما الله عليه Öteden beri birinci ayın biri ocağın biri Mekke'nin fethi olarak kutlanmaktadır. Zira Mekke'nin fethi birinci ayın ocağın birinde müyesser olmuştur. Onun için Müslümanlar arasında Mekke'nin fethi olarak bu birinci ayın biri kutlanıyor. Biz de bu sohbetimizi vaktimizin elverdiği nispetle Mekke'nin fethine ayırmayı düşündük. Zira Mekke'nin fethini bilmek gerekir ki İslam'ın ne yüce bir din olduğunu görebilelim, anlayabilelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün rüyasında şöyle görüyor. Görüyor ki ümmetiyle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkıyorlar ve Kabe'yi tavaf edip saçlarını da kesiyorlar, böylece umre vazifesini yapıyorlar. Böyle bir rüya görünce Peygamber Efendimiz uyandığında bunu eshabına anlatıyor. Peygamberlerin rüyası sadık rüyalardır Müslümanlar. Allahu Azizinuşağı'nın onlara göstermiş olduğu ve yüzde yüz doğrulanan rüyalardır. Zira Peygamberlerin rüyasına şeytan karışmaz. Bizim rüyalarımız gibi. Peygamber efendimiz emir buyuruyor, hazırlanın diyor. Mekke'ye gidiyoruz. Ömre yapacağız sizinle birlikte. O sahabide bir sevinç, bir sevinç. Altı senedir, yedi senedir doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları yerleri görmemişler. Oralardan uzak kalmışlar. Oranın hasretiyle yanıp tutuşuyorlar zaten. Mekke'yi mükerreme, manevi olarak zaten bir güzellik. Bakın hacca giden hacamcalar her sene Mekke-i Mükerreme'ye hacı gönderirken gözlerinden yaşlar yuvarlanır gelir. Neden? Kendi memleketi olmadığı halde, orada doğup büyümediği halde o güzel yerin Güzelliğini görenler vurulurlar oraya Müslümanlar. Mekke-i Mükerreme ki Peygamber Efendimiz'i bağrında yetiştirmiş, büyütmüş. İlk vahiy orada gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri o sokaklarda, o mekanlarda inmiş. Ne mücadeleler verilmiş, ne sıkıntılar çekilmiş. Böyle mübarek bir yer. Dağı da mübarek, taşı da mübarek. Güzel yerler hep Resulullah'a ve ashabına şahit olmuş dağlar taşlar. Onun için de Hacı Efendilerin oraya hasret kalması, aşık olması normaldir. Düşünün bir de ashab-ı kiram ki orada doğmuşlar, orada büyümüşler. İyi günleri kötü günleri orada görmüşler. Orada yaşamışlar. Birdenbire cebri bir şekilde memleketlerini terk etmek zorunda kalıyorlar ve 6 sene 7 sene hiç memleketlerinin yanından dahi geçirilmiyorlar böyle de bir hasret var seviniyor sahabiler tabi çok hoşlanma gidiyor ihramlarını giyiyorlar zulhüleyfeye geliyorlar orada ihramlanıyorlar ömreye niyet ediyorlar hayvanlarını işaretliyorlar kesecekleri hayvanlarını ve Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Üzerlerinde ihramdan başka bir şey yok. İki tane bez parçası. Bir vücudun alt tarafını saran, kapatan bir de vücudun üst tarafını saran, kapatan iki parça. Bu iki parça bez parçasıyla birlikte yola çıkıyorlar. Telbiye ile birlikte Resulullah'ın da önderliğinde Mekke'ye doğru geliyorlar Hudeybiye denilen Mekana gelince Ki Mekke-i Mükerreme'ye 50 ya da 60 kilometredir Orada konaklıyorlar Peygamber Efendimiz Mekkelilerin tanımadığı Bir insanı görevlendirip Gönderiyor Bak bakalım Kureyşliler Ne yapıyorlar Bizim geldiğimizi öğrendiler, yola çıktığımızı öğrendiler, bizi nasıl karşılayacaklar bakalım diye bir casus gönderiyor, görevlendiriyor. O görevli şahıs gidiyor bakıyor ki Mekkeliler hummalı bir şekilde toplantı toplantı üzerine, toplantı toplantı üzerine yapıyorlar. En sonunda civar kabileleri de toplayarak büyük bir toplantı düzenliyorlar oy birliğiyle karar alıyorlar bu Müslümanları Mekke'ye sokmayacağız sonucu ne olursa olsun Mekke'ye girmeyecekler bunlar diye bir karar alıyorlar ve kararı da uygulamak üzere işe koyuluyorlar o görevli sahabi derhal Peygamber Efendimiz'e bunu haber veriyor ya Resulallah böyle bir karar aldılar Mekke'ye sokmayacaklar bizi Peki o zaman hava nasıldır acaba, nasıl yapsak diye istişare ediyor eshabıyla birlikte. Bir kişi daha gönderelim diyor, bir aracı olsun bize. Mekke müşriklerinden bizim aramızda. Yani biz savaşmaya gelmedik, biz umre yapmaya geldik. Kabe'yi tavaf edeceğiz, umremizi yapıp yine geri döneceğiz. Mekke yine onlara kalsın. Bir aracılık yapsın bize. Kim yapsın? Deniliyor ki Hazreti Osman yapsın aracılığı. Çünkü Hazreti Osman hakikaten çok sevilen, çok sayılan bir zat Mekke-i Mükerreme'de. Müşrikler tarafından da sevilip sayılıyor. Bir de Hazreti Osman'ın çok kalabalık bir sülalesi var Mekke'de. Yani bir kötülük yapmaya cesaret edemezler. Peki Hazreti Osman'ı gönderiyor Peygamber Efendimiz görevli olarak. Hazreti Osman'ı yakalar yakalamaz Mekke müşrikleri hapsediyorlar. Yani bırak aracılığı aracıyı dinlemeyi hemen hapsediyorlar onu. Kesin karar almışlar. Bu sefer Hazreti Osman'dan bir haber çıkmayınca sahabiler arasında... Söz dolaşmaya başlıyor Acaba Hazreti Osman'a bir kötülük mü yaptılar falan Bir de şöyle bir şaiya da çıkıyor Hazreti Osman'ı öldürdüler Diye bir şaiya çıkınca Artık Peygamber Efendimiz dayanamıyor Ve bir ağacın altında oturuyor Bütün sahabileri çağırıyor Herkes gelsin Biat etsin Biatlarını tazelesin Allahu u Azimuşşan'ın izniyle ne gelecekse başımıza birlikte gelecek. Biyat etsin herkes. Sahabi heyecanlı bir şekilde sıraya giriyorlar. Peygamber Efendimiz'e biat etmek için adeta böyle can bir şekilde sıraya giriyorlar. Herkes teker teker Peygamber Efendimiz'in elini tutuyor. Ya Resulallah senin emrettiğini yapacağım. Öl desen senin yolunda Senin gösterdiğin yolda Canımı seve seve vereceğim Diye biat ediyorlar Resulullah'a Bütün Sahabi bittikten sonra Peygamber Efendimiz Sol elini kaldırıyor Diyor ki işte bu Osman'ın elidir Sağ elinin üzerine koyuyor ve siz şahit olun ki diyor, Osman'ın yerine ben biat ediyorum. Osman'ın biatını da kabul ediyorum. Ve Hazreti Osman yerine kendisi biatını alıyor. Hareket başlayacak. Öbür taraftan Mekke müşriklerinden haber geliyor tabi bunlara. Bakıyorlar ki iş ciddi. Artık Müslümanlar... Peygamberlerine biat ettiler, canlarını dahi feda edecekler bu uğurda, kan dökülecek. Hemen bir aracı gönderiyorlar, anlaşma yapalım diyorlar, durun. Hiçbirbirimizi öldürme lüzum yok, anlaşma yapalım. Süheyl bin Amr adında bir zatı, bir adamı gönderiyorlar peygamber efendimizin yanına. Süheyl geliyor Peygamber Efendimiz daha uzaktan görür görmez Suheyl'i diyor ki tamam iş kolaylaştı. Bunlar anlaşmaya adam gönderiyorlar. Bu iş bitti diyor. Anlaşma yapacağız inşallah. Ve Suheyl durumu anlatıyor diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç diyor birbirimizin kanını dökmeye lüzum yok. Gel anlaşma yapalım. Ha. Çok güzel. Anlaşma yapılacak. Zaten kan tökme taraftarı değil Müslümanlar. Niçin gitmişlerdi oraya? Umre yapacaklardı. Kabe'yi tavaf edecekler, sahil yapacaklar. Başlarında tıraş edip dönecekler memleketlerine. İşgal için gitmediler ki. Haşa. Anlaşma yapalım diyor. Ne yapacağız anlaşmayı? Anlaşma şartları. Anlaşma şartlarını yazdırmadan önce Katip Hazreti Ali radıyallahu anh Başa yazıyor, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Anlaşma metnini yazacağı kağıdın başına. Süheyli itiraz ediyor, olmaz diyor, böyle yazmayacaksın. Ya, Bismikallahümme yazacaksın. Yani senin isminle ey Allah'ım. Peki diyor Peygamber Efendimiz, senin dediğin olsun, onu da kabul ediyor. Bismillahümme yazılıyor başa ve devam ediyor Metin bu anlaşma Mekke Mekke kureşlilerle Resulullah Allah'ın Resulü olan Muhammed arasında yapılmıştı Süheyli itiraz ediyor olmaz yine ne oldu Allah'ın Resulü Muhammed kelimesini çıkartacaksın buradan. Biz zaten senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik bu anlaşmaya lüzum yoktu. Biz kabul etmiyoruz ki senin Allah'ın Resulü olduğunu. Peki ya Ali onu da sil diyor. Abdullah oğlu Muhammed'le yazdı. Hazreti Ali diyor ki ya Rasulallah, Resulullah kelimesini silemem ben. Nasıl sileceğim? Ben kalbime kazımışım onu. Kağıttan nasıl silerim onu? Ya Ali sil. Boynunu büküyor. Silmekten imtina ediyor. Diyor ki ya Ali göster bana neresidir orası?ullah kelimesi kendi elinden siliyor ve Abdullah oğlu Muhammedle Mekke Kureyşliler arasında yapılan bir anlaşmadır diye yazdırıyor. Ondan sonra anlaşmanın maddelerine geçiliyor. Öyle maddeler var ki, öyle ağır maddeler var ki, şaşırır kalırsınız. Birinci madde, Müslümanlar bu sene Mekke'yi ziyaret etmeyecekler. Evet, 400 kilometre kat etmişler, gelmişler buraya kadar ama buradan geriye dönecekler. Mekke'nin evleri görünüyor ya. Mekke'nin evlerinin bacaları görünüyor. Kimisinin hurma bahçelerinin yanından geçilmiş, artık bu kadar yaklaşılmış olduğu halde... Hayır, bu sene geri döneceksiniz. Kabul. Bir dahaki senede yine silahsız bir şekilde, ihramlı bir şekilde geleceksiniz. Üç gün mühlet tanıyacağız size. Üç gün Mekke-i Mükerreme'yi biz boşaltacağız siz gireceksiniz tavafınızı sayenizi yapacaksınız ibadetinizi yapacaksınız üç gün sonunda terk edip gideceksiniz bu da kabul Mekke-i Mükerreme'den Müslüman olmuş bir insan kaçıp gelirse Medine-i Münevvere'ye sığınırsa Resulullah'a iltihak etmeye çalışırsa bu insan kabul edilmeyecek Mekke'den Medine'ye gelen kabul edilmeyecek Geriye iade edilecek Seni kabul edemeyiz Sen Mekke'ye geri döneceksin denilecek Şarta bakın Bir insan Müslüman olmuş Mekke'yi mükerremeden bütün zorlukları Göze alarak kaçmış gelmiş Medine'ye Resulullah'ın yanına sığınmış Kabul edilmeyecek Geri verilecek Zalim ellere teslim edilecek yani Ama tersi olursa yani Medine'den bir insan Mekke'ye gelirse imanından vazgeçer, Mekke'ye dönmek isterse ona da karışılmayacak. Resulullah peki diyor, bunu da kabul ediyor. Sahabide bir tedirginlik, bir huzursuzluk. Ya Resulullah nasıl olur? Peygamber Efendimiz onları sakinleştiriyor. Durun hele diyor. Bakalım ne olacak. Rabbimle gösterecek. Beşincisi, her iki taraf da Arap kabilelerinden hangisinden anlaşmak isterlerse anlaşabilecekler. Yani kendilerine efendim, anlaşıp yardımcı olacak kabileler seçebilecekler. Bu ağır şartların altına Resulullah imzayı koyuyor ve karşı taraf adına da Suhail bin Amr imzayı koyuyor. 10 sene müddetince bu anlaşma devam edecek. 10 sene boyunca bu anlaşma devam edecek. Deniliyor ve Suheil ayrılıp gidiyor. Peygamber Efendimiz sahabiyi teselli etmeye çalışıyor. Sahabide bir tedirginlik var dediğimiz gibi, bir huzursuzluk var. Yani niye bu kadar ağır şartlar altına imza attık? Bunun sonunda ne vardı yani? Ölüm vardı nihayetinde. Biz canımızı seve seve Allah yolunda feda ederdik. Niye böyle bu kadar zora soktu Resulullah işi diye böyle bir tedirginlik içerisindeler. Hatta Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet diyor ben Allah'ın Resulüyüm. Peki diyor inandığımız din hak din değil mi? Evet diyor inandığımız din hak dindir. Peki ne oldu ki diyor bize biz canımızı feda etmekten imtina ettik de bu zilleti kabul ettik. Bu şartlar bu ağır şartlar altına imza attık. Niçin böyle deyince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben Allah'ın peygamberiyim Allah'a isyan etmem. Allah'ın emriyle yapıyorum yani bütün bunları. Kafamdan yapmıyorum. Ben Allah'a isyan etmem. Peki ya Resulallah sen bizi Medine-i Münevvere'den çıkartırken demedin mi? Kabe'yi tavaf ettireceğim size, ziyaret ettireceğim, umre yaptıracağım. Evet ya Ömer dedim ama bu sene yaptıracağım demedim ki. Allah-u bir hedef gösterdi. Bunun üzerine de ben de size haydin gidiyoruz dedim. Allahu azze bu sene nasip etmemiş. Bunun üzerine ayeti kerime iniyor. Fetih suresinde Estağfirullah. "Lekad <gülüyor> sadaka Allahu rasulahu'r rüya bil Allahu azze ve resulünün rüyasını gerçek olarak çıkarttı ve doğruladı. Resulü bir rüya görmüştü ya. "Le tedhulunna'l mescide'l inşa in Allah." allah ve Azimüşten üstüne basa basa tekrar ediyor. Elbette ve muhakkak Mescidi Harama Kabe'ye gireceksiniz. Gireceksiniz. Allah'ın izniyle gireceksiniz. Aminine hem de emniyet içinde gireceksiniz. Hiç korku tasa içinde değil. Yani bir baskına mı uğrayacağız? Acaba bizi bir e, tongaya mı düşürecekler düşüncesi de olmadan emniyetle gireceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhallikîn erûşekum ve mukessirîn. Başlarınızı tıraş ederek veya yahutta kısaltarak mutlaka mescidi Haram'a gireceksiniz. Allahu Azimuşan Resulünün rüyasını doğru çıkarttı. O rüyada gördükleriniz muhakkak olacak diyor. Ha. Demek ki bu sene olmayacak. Bir dahaki sene olacak. Bir dahaki sene olacak. Ve nihayet oradan toparlanıyor. Tekrar Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkarken yolda ayeti kerime iniyor. Allah Allah. İnna fetahnâ leke fethen mübînâ. Habibim Ahmed ve Nebiyim ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana ap açık bir fetih müyesser kıldık. Ap açık bir fetih müyesser kıldık sana fethettin, fetih yaptın şu anda zaferle dönüyorsun nedir o fetih? Hudeybiye anlaşması büyük bir fetihtir, büyük bir zaferdir hiçbir komutanın hayatında böyle bir başarıya rastlayamazsınız nasıl mı? dışarıdan baktığınızda Zahiri olarak çok sıkıntılı bir anlaşma metni görüyorsunuz değil mi? Çok sıkıntılı bir anlaşma metni. Ama Allahu Azim uşan o anlaşma metniyle birlikte Müslümanlara neler kazandırıyor? bir 10 sene boyunca bir kere Müslümanlar Mekke müşriklerinden herhangi bir savaş korkusunu atlatmış bulunuyorlar, bertaraf etmiş bulunuyorlar. 10 sene boyunca bir kere Mekke'yi düşünmüyorlar. O zamana kadar hep Mekke'yi düşünüyorlardı. Acaba ne zaman vuracaklar? Ne zaman baskın yapacaklar? Ne zaman arkamızdan hançerleyecekler diye. Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. Uhud Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. Hendek Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. En büyük savaşlar bunlar. Bir kere Mekke müşriklerinden eminler. 10 sene boyunca. Dolayısıyla artık Müslümanlar çok rahat bir şekilde İslam'ı tebliğ edebilme zemini kazanmış oldular vakit bakımından. İki Mekkeli müşrikler o zamana kadar daima Muhammed'i ve yandaşlarını nasıl yok ederiz diye planlar kuruyorlardı. Daima. Şimdi musalaha yapıldığına göre anlaşma ateşkes yapıldığına göre artık Mekkeli müşrikler de kendi içlerine çekilecekler ve düşünecekler muhazene imkanları olacak bu Muhammed ne diyor ya getirdiği din nasıl bir dindir diye bir düşünme imkanları olacak ve bunun sonucunda da Mekke müşriklerinin ileri gelenleri de İslam'a girecekler kim mi Hz. Halid bin Velid çok büyük bir kumanda Girmiş olduğu savaşın Hiçbirisinde Kaybı yok Komutan olarak girmiş olduğu savaşın Hepsini kazanmış Muzafferiyetle çıkmış Acayip bir komutan Halid bin Velid Bakıyorsunuz İslam'ı düşünüyor İslam'ı araştırma imkanı buluyor Ve günün birinde geliyor Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Dizinin dibinde Ona iman ediyor şahadet getiriyor yine Mekke müşriklerinin beyin takımından olan Amr ibni As çok müthiş bir zekaya sahip olan Amr ibni As da bu zaman içinde düşünüyor, karar veriyor ve geliyor o da İslam dinine giriyor. Daha bunun gibi bir sürü müşrik safında olan insanlar Geliyorlar, Peygamber Efendimizin safına dahil oluyorlar ve huzur buluyorlar. Gördüğünüz mü kazancı? Gördüğünüz mü zaferi? Başka Peygamber Efendimiz artık etraftaki krallıklara, etraftaki ülke yöneticilerine name göndererek onları İslam'a davet ediyor. Bizans'a gönderiyor. İran'a gönderiyor. Şam'a gönderiyor, Suriye'ye gönderiyor ve oranın krallarını imana ve İslam'a davet ediyor. Bu imkanı buluyor o 10 sene boyunca. 10 seneye de kalmıyor. İslam ordusu ve İslam cemaati günden güne kuvvetleniyor. Günden güne çoğalıyor. Hudeybiye musalihası sayesinde Müslümanlar. Bir enteresan olay daha alıyor. Bu anlaşma yapılırken daha Suheyl'in oğlu var. Suheyl'in oğlu Müslüman olmuş ama babası ona diyor Müslümanlara dahil olmaması için, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Onu bağlamış, zincirlemiş onu. Daha Suheyl oradayken imza atılmadan Ebu Cendel Süheyl'in oğlu ayağında o zincirleri sürüyerek Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyor. Ya Resulallah beni bu zalimlerin elinden kurtar diyor. Süheyl diyor ki işte biraz önce yazmış olduğumuz maddeyi şimdi uygulayın bakalım. Ne demiştik? Mekke'den herhangi bir insan size gelirse siz onu bize iade edeceksiniz demiştik derhal uygulayın sahabinin içi parçalanıyor Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde Ebu Cendel ağlıyor sızlıyor ya Resulallah ne olursun bu zalimlerin eline beni bırakma ya Resulallah sen hak peygambersin buna inanarak geldim ya Resulallah Süheyl diyor ki hayır kabul etmiyorum bunu vereceksiniz. Sahabiler araya giriyorlar diyorlar ki yahu insaf et. Daha imza atmadık ki. Anlaşmaya daha imza atmadık. Bu bari bu anlaşmanın dışında kalsın. Hayır. Kalmayacak vereceksiniz. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ebucendel sen Süheyl'le birlikte memleketine döneceksin ama korkma Rabbim size bir kolaylık ihsan edecek. Rabbim bir kolaylık ihsan edecek. Bir müddet sonra Ebu Basır adında çok yiğit bir kişi Mekke'yi mükerremeden bir yolunu buluyor. Kaçıyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Ya Resulallah iltihak etmeye geldim, iman ettim. Ne olursun beni de Müslümanların safına al. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ya Ebu Basır biz Mekkelilerle bir anlaşma yaptık. Bir peygamberin Anlaşmanın tersine hareket etmesi beklenemez. Onun için sen Mekke-i Mükerreme'ye döneceksin. Mekke'den iki adam geliyor. Bu Ebu, Ebu Basir'i teslim alıyor. Mekke-i Mükerreme'ye geri götürecekler. Bir yerde dinlenirken Ebu Basir bir yolunu buluyor bu iki adamdan birisinin kılıncını çekiyor vuruyor bir tanesini öldürüyor öbürsü de bakıyor ki Ebu Basır'ın gözü dönmüş o da zorla kaçıyor kendini kurtarıyor ha. şimdi bu kutlu sahabi dönüyor peygamber efendimizin yanına geliyor ya Resulallah, diyor ben böyle bir iş yaptım tamam diyor Allah sana bir kolaylık verecek ama Medine-i Münevvereden ayrıl biz anlaşmamızı bozmuş olmayalım bozan taraf biz olmayalım diyor ve Ebu Basir Şam ticaret yolunda bir yerde gizleniyor e Mekke'den Müslüman olmuş ama bir türlü Müslüman olduklarını açığa vuramayan korkan insanlar var duyuyorlar ki Ebu Basir böyle bir yerde Mekke'den kaçan Ebu Basir'in bu sefer Kureyştiler ticaret kervanlarıyla iş yapıyorlar kureşlilerin ticaret kervanlarını basmaya başlıyorlar Kureyşliler illallah ediyor artık yahu diyorlar bunları biz böyle bir madde koyduk ama başımıza bela aldık ne yapacağız falan gidiyorlar peygamber efendimizin huzuruna diyorlar ki ya Muhammed biz ettik sen etme şu maddeyi çıkartalım ya anlaşmadan bu madde bizim aleyhimize döndü diyorlar görüyor musunuz fethi Allah-u azim yardımını görüyor musunuz? Ve nihayet o madde de çıkartılıyor değerli Müslümanlar. Böyle devam edecek. Allah nasip ederse Mekke'nin fethine kadar da anlatmaya gayret edeceğiz. O da bir dahaki haftaya kalsın. Rabbim cümlemizi iman ve İslam yolunda daim ve kaim eylesin. Hakkı hak bilip hakkı ittibayı nasip eylesin. Batılı da batıl bilip ondan uzaklaşmayı nasip eylesin. Cümle Müslümanların hastalarına şifa nasip eylesin, dertte olanlarına deva ihsan eylesin, borçlu olanlarımıza eda nasip eylesin, kazancımızı bereketli eylesin, çocuklarımızı, evlatlarımızı salih eylesin, Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Irak'taki mazlum Müslümanlara muzafferiyetler ihsan eylesin, gönlümüzdeki hayır muratlarımızı ihsan eylesin. Memleketimizi İslam'ın yaşandığı, Müslümanların rahatlıkla görevlerini yerine getirdiği bir memleket olmayı nasip eylesin. Gözlerimizle bu kutsal günleri görmeyi de bize nasip eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Amin bi hurmeti Seyyidil Murselin ve rabbil El Fatiha.